Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. İstanbul ve Türkiye'deki hava kirliliği sınır değerleri aşmaya devam ediyor. Partikül büyüklüğü ve özelliklerine göre akciğer ve üst solunum yollarına ulaşabilen kaba partikül olarak bilinen ve havada asılı kalan partikül maddeler yani PM10 olarak da adlandırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hava kalite ölçüm istasyonları verilerine göre İstanbul'da 2021'de ortalama PM10 hava kirliliği konsantrasyonu 38,2 mikrogram metreküp ölçüldü. Geçen yıl, 2022'de yani İstanbul'da partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon 97,6 mikrogram bölü metreküple Göztepe, Göztepe'yi sırasıyla 95,4'de Sultan Kazi, 3 istasyonu 63,6 ile Sultan Gazi 2 istasyonu 59,3 mikrogram bölü metreküp ise Esenyurt istasyonları takip etti. Yani zehirlenip ölüyoruz İstanbul'da. Yavaş ölüm. Altılı masayı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları Ankara'da Kongresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde ortak politikalar mutabakat metni tanıtım toplantısı yaptı. Toplantıda 6 partinin genel başkan yardımcıları ortak politikalar mutabakat metnini anlattı. 6'da masayı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları seçim beyannamesi niteliğindeki metni törenle imzaladı. Metindeki 9 ana başlık şu şekilde sıralanıyor. Hukuk, adalet, yargı, kamu yönetimi, yolsuzlukla mücadele, şeffaflık ve denetim. Ekonomi, finans ve istihdam, bilim ve Arge, yenilikçilik, girişimcilik ve dijital dönüşüm, sektörel politikalar, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar, dış politika, savunma, güvenlik ve göç politikaları ve Millet İttifakı'nın yeşil politikalarını Gelecek Partisi'nden Feridun Bilgin açıkladı. Politika metninde kalıcı yaz uygulamasına son verilmesi, Kanal İstanbul'un göreve başlandığı gün iptal edileceği Yeşil dönüşümü destekleyecek bağımsız bir finansman kuruluşu olarak İklim Bankası kurulacağı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı olarak yeniden yapılandırılacağı, Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kurulacağı yer alıyor. Mutabakat metninde mevcut kömür santrallerindeki baca gazı arıtma tesislerinin çalıştırılmasının titizlikle takip edileceği belirtilirken, gazlaştırma teknolojileri destekleyerek yerli kömür ve linyeti ekonomiye kazandırılacağı da ifade edildi. Nükleer enerji hakkında ise, Nükleer enerjide yerli teknolojilerin geliştirmesinin önünü açacak insan kaynağının yetiştirmesi için yeni nesil nükleer teknolojilere dayalı nükleer araştırma ve eğitim merkezi kurarak Türkiye nükleer ekosistemi geliştireceğiz dendi. Bunun yanı sıra da daha güvenli ve daha hızlı inşa edilebilir oldukları iddia edilen yeni nesil küçük modüler reaktörlerin kurulacağı da belirtildi. Ne yazık ki bu son maddeler güçlü bir çevre politikasından uzak. Rüzgar ve Güneş 2022 yılında Avrupa Birliği elektriğinin 5'te 1'ini yani yüzde %22'sini üreterek ilk kez gazı ki onun payı yüzde %20 geride bıraktı. Kömür enerjisinin payı sadece 1,5 puan artarak 2022'de Avrupa Birliği elektriğinin yüzde %16'sını üretti. Düşünce kuruluşu Ember tarafından yayınlanan Avrupa Elektrik İncelemesi'ne göre 2022 enerji krizinin ardından Avrupa'nın kömür enerjisine dönüş tehdidine önlemesi nedeniyle 2022'nin son 4 ayında yıllık bazda düşüş yaşandı. Enver tarafından yapılan analiz Avrupa'nın 2022 yılında elektrik sektöründe üçlü bir krizle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Avrupa en büyük fosil gaz tedarikçisiyle bağlarını koparmaya çalışırken en az 20 yıldır en düşük hidroelektrik ve nükleer seviyelerle karşı karşıya kaldı. Kili darbe. Bu da 2022'de Avrupa'nın toplam elektrik talebinin %7'sine eşit bir açık yarattı. Ancak rüzgar ve güneş enerjisi rekor bir büyümeyle hidroelektrik ve nükleer açığının azaltılmasına yardımcı oldu. Güneş enerjisi üretimi 2022'de 39 terawatt saat yani %24'lük bir artışla rekor seviyeye ulaştı. Bu artış önceki rekorun neredeyse iki katı ve bu da 10 milyar euroluk, 10 milyar euroluk gaz maliyetinden kaçınılmasına yardımcı oldu. 20 Avrupa Birliği ülkesi 2022'de yeni güneş enerjisi rekorları kırdı. Belki de en şaşırtıcı olan rekor düzeyde yüksek fiyatlara rağmen gaz üretiminin 2022'de 2021'e kıyasla neredeyse hiç değişmemiş olması fosil gazın payı bir önceki yıl 19'ken 2022'de elektriğin 20'sine üretti. Evet, bu güneş ve rüzgar'daki artışı biz de bekliyoruz ülkemizde. Bir günden Uğur Şahin'in haberine göre Karadeniz bölgesinde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak yeşil yol betonlaşma projesi olarak ısrarını sürdürüyor. Gümüşhane'deki Hanzariye ve Cami Boğazı yaylası ve Cami Boğazı ile Taşköprü arasındaki yol çalışması için yeni harcamalara burada imza atıldı. Gümüşhane İl Özel İdaresine bağlı Destek Hizmet Müdürlüğü karayolu inşa etmek için 30 Kasım 2022'de ihale açtı. İhale ise kısımlara bölündü. Yeşil yola karşıysa hukuki bir mücadele sürüyor. Yapan avukat İbrahim Demirci, "Yeşil yol, yeşil yol ile ilgili seneler önce söylediğimiz, itiraz ettiğimiz her şeyi bugün yaşıyoruz." diyor. Yayılır şu anda o yollardan dolayı yoğun bir yerleşime açılmış vaziyette. Herkes 2500-3000 metrede yayla evi yapıyor. Yani imara açılmış durumda. Yaylalar kasaba haline gelmiş vaziyette. Yeşil yolun getirdiği bir süreç bu. Tüm bunların Ayder'le de bağlantısı var. Nereden baksanız hepsi bir şekilde Ayder'e çıkıyor ve Ayder'in hali ise ortada dedi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.